Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Assalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ala alihi sahbihi ecmain Kıymetli kardeşlerimiz Terghibu Terhib kitabından başlamıştık. Birinci hadis-i şerifi okumuştuk. İkinci hadis-i şerife geldik sırayla. Tabi o hadis-i şerif uzun idi. Bu hadis-i e, şeriflerde belki birkaç tane hadis-i şerif bugünkü dersimizde okuyabiliriz inşallahürahman. Enes'in radıyallahu teala anhu قال قال رسول sallallahu teala aleyhi ve sellem. Siz de Resulullah dendiği zaman hemen sallallahu teala aleyhi ve sellem mutlaka deyin. Hadis-i şerif okumanın, dinlemenin en önemli noktası budur. Salavat-ı şerife meclisleridir. ve salavat-ı çok okunduğu zaman bir salat okuyana, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir dua edene Allah Teala kendisi bizzat on rahmetiyle muamele ediyor. Bir insan, bütün dünyanın salih amellerini işlese, kendi amel etse, bu tarafa koşacak. o mu daha eftal? yani onu mu tercih ederiz, yoksa Allah sana bir kere rahmet etse, Allah'ın bir rahmetini mi tercih eder? Bin sene ömrün olsa, bütün ibadetle geçirsen, o ibadetlerini kabul yoksa Allah'ın bir rahmet etmesini mi istersin? E bir rahmetini daha çok tercih ederiz. Çünkü bizim amellerimiz karışık kuruşuk. Kabul olur olmaz belli değil. Ama Allah bir rahmet etti mi daha azap etmez. Ve men nazarallahu ile bir rahmet. La bu ebeden. Rahmetiyle kime nazar ederse, tecelli ederse, bakarsa ebedi azap etmez. O zaman bir rahmet tercih ederiz. E peki men salla aleyhi vahiden sallallahu aleyhi ve asre bana bir kere salavat okuyana allah Teala onun karşılığında on kere salat okur. Sen mi beni sevgilime dua ettin? Al sana on rahmet ediyorum. Onun için çok büyük iş bu salavat. Hadis-i şerif derslerinin önemi budur. E, Şifa-ı şerif de tabi buna mümasildir. Hep salavat-ı şerifeyle meşgul olmanız lazım bir yandan dinlerken. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Men fârakat dünya alel-i hlası lillâhi la hdehu lehu. Her kim dünyadan ayrılırsa bir gün ayrılacağız. Ya yaklaştı ya biraz daha var bilmiyoruz. Mutlaka ayrılacağız. Peki nasıl ayrılırsa? Alel ihlasülillah. <gülüyor> Allah'a karşı ihlas üzere. Vehdeu <gülüyor> bir olan Allah. La <gülüyor> şerikellehu. Hiç ortağı olmayan Rabbimize. İhlas ile. Bu ihlas kalp işidir. Yani Böyle yaparak olmaz, secde yaparak o anlaşılmaz, ruku yapar, belki gösteriş yapıyor. Yani hiçbir hareket ihlası ne yapmaz, yansıtmaz. Ancak kuşur meselesi, yani kalpte Allah'a karşı derin sevgi ve saygı, bunda e, şey olabilir. efendim. Bazı belirtiler diyelim, alametler olabilir. Mesela adam biri namaz kılarken sakalını falan böyle yapıyormuştu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce ne buyurdu? اَمَا هَذَا لَوْخَشِعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُ Dinin direği müminin miracı, namaz kitabımın son bölümü, bilmiyorum yedinci bölümü nedir? Kuşu <gülüyor> ayrılmıştır, 40-50 sayfada var. Yani müstakil kitap olacak kadar. Kuşu <gülüyor> bahsi çok önemli. Çünkü لَعَ müminun inananlar mutlaka felaha erdi. Umduklarına nail oldu, korktuklarından emin oldu. Peki biz de müslümanız hep müminiz. O zaman hep kurtulduk, yeter, bir şey lazım değil. Ama bak hangi müminler? اَلَّذ۪ينُوا ف۪ي صَلَاتِي هَاشِعُونَ Şimdi namaz kılanlar buyurunca, zaten namaz kılmayanlar çıktı. Beş vakit namazı vakti vaktinde kılan. Şimdi namaz kılanlar da buyurmadı peşine. Namazları içerisinde huşu sahibi olanlar. Burada namaz içinde bir vasıf getirdi şarta. O huşu da, İnşallah i̇şte Teala karşı kalbin derin saygısı ve sevgisi. Bu derin saygı yani içten muhabbet lafla olacak şey değil mesela. Milletane hani konuşuyorlar otuk atıyorlar ya en derin kalbi duygularımla falan falan hikaye. Ondan sonra adam bir şey de zadi gidişine diyor aşağı indiği zaman kürsüden hatiplik yapıyor. Siyasiler çok yapar bu işi. Derin muhabbet içten kalpten sevgiler falan. Diyen adam e, bunu belirtileriyle üzerinde göstermesi lazımdır. Aşağı indiği zaman, bir adam bir şey dediği zaman buyur deyip dinlemesi lazım. Mesela saygı gösteriyorsa. Ama öbür türlü nasılsa nasıl? mitik dağıldı, hadi git işine. E şimdi burada alamet ister. Huşuğun alameti nedir? Mesela ne dedim? İhlas kalbin işidir. huşu da kalbin işidir. Fakat zahirde belirtileri olur mu? Olur. Ama bu da tam tıpı tıfına dile Mesela bazı adam olur, hiç hareket etmeden, kaşınmadan, sinekler konsa kaçırmadan böyle bakarsın ki yani dünyadan ilişkiyi kesmiş gibi görünebilirsin. Yine kalbi sağda solda olabilir mesela yani. Onun için tam delalet etmez. Ama alamet olur. Nasıl alamet olur? Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? Bu adamın kalbinde huşu olsaydı yani allah Teala ya karşı derin bir saygı olsaydı onun huzurunda bulunduğu şu namaz içerisinde bütün uzuvları da sakin olurdu. Yani ne yapmazdı? Sakalını kaşımazdı. Demek ki bunun Allah'a karşı namazı var, akılıyor Allah için kılıyor tabii ki ama münafık demedi. Fakat kuşur sahibi değil. Sizin dininizde en ilk kaybedeceğiniz kuşurdu. اَوْوَلُمَا mi dini دِينِكُمُ الْخُشُعُونَ Sahabeden sonraki döneme söylüyor. Yani sahabeye de söylüyor. Dinliğinizden ilk kaybedeceğiniz kalbin ihlası ve Allah'a karşı saygı. Hani Hz. Ali Efendimiz'in e, ok girmiş veya hançer saplanmış da e, o zaman böyle şey yok, lokal anestezi bilmem ne yok. Yani o bölgeyi e, uyuşturup da çekemez. O zaman çok acı çekerken de şimdi saplandığı zaman yine biraz acısı durur. Ama çekerken çok acıyacak. Ne buyurdu Radıyallahu Teala ve kerrâmallâhu Teala ve cihevû Namaza durayım dedi. Çünkü namaza durduğu vakitte Mevla'nın huzurunda öyle bir kaptırıyor kendini ki işte ihlas meselesi. Hançeri çektiler, duymadı. namazı bitirdi selamdan sonra Çektiniz mi dedi. Hiç duymamış. Hani ne anlatıyorum size. Ön tarafta namaz kılan, Allah dostlarından bir zatı işte, İmam Gazel Hazretleri birçok büyükler anlatıyor. Deprem oluyor, caminin yarıdan arkası yıkılıyor da namaz bitiyor, giderken, enkaza gelince bu ne oldu diyor. İşte kuşu. Ya bunun alametlerinden işte nedir? Etkilenmemek meselesi. Sinek kuştu etkilenmiyor. Hani Efendi Hazretleri der ya namazın içinde bir sinek kuş oradan oluyor, onu takip ediyor. Sanki sen şet geçiyor, geçti yani. Ne bakıyorsun sineye ya? Hani sivri olursa belki beni ısırır mı meselesi olur ama bu hepten kara sineye de bakıyor yani. Kara kuru demiyor. O zaman sizin dininizden ilk kaybedeceğiniz huşurdur. Yani ne demek? Allah'a görü gibi ibadet etmeyi kaybedeceksiniz. İlk o başladı, tabiin tembe-i o başladı. Şimdi huşu kaybolanlardan, çoktan kayboldu. Ama dininizden en son kaybedeceğiniz namazdır. İşte beş vakit namazın rusüm diyoruz ona Res, resmi. Yani rusüm adet demek, adetler kabiliğinden. İşte kılanlar var, hani yüzde on. 15 bilmiyorum. Yani 5 vakit namaza devam eden. Ha tadil erkan ilmihal fıkıh falan o belki 5 ayner. Ama genel yani adet yerini bulsun kabilinden gelenek görenek olmuş. Dersek belki 15 20 falan çıkabilir belki. E şimdi bu 5 vakit namaz onun için en son onu kaybedeceksiniz. Daha bak sıfırlamadık yani namaz kılan biraz var. Biraz var. Yüzde bak onlardan bahsediyoruz. 5 vakti vakti vakti neyi konuşuyor? ara sıra kılan cuma kılanı konuşmuyorum. İşte sonunda kıyamete yakın hepten namaz kaybolacak. Hiç namaz kılmak yok. Şimdi namaz yine biraz var. En son kaybedeceksiniz. Çünkü daha sona gelmedik. Ama huşu en evvel kaybedeceksiniz. Huşu kaç yüz sene evvel gitti? Ya Cüneyt Bağdadî Hazretleri bile ne buyurdu geçen derslerde geçti. Tasavvuf dediğini dedi. Halbuki yani çok geride 300'lü falan 1100 senelik meseleden konuşuyoruz. 1100 sene geride. Ta, Tebe'i tabi'inden sonraki belki tabakadır. Bu tasavvuf yani velayet, Allah'ın gerçek dostu olmak için işte, bu ihlas, huşu, hepsi bir yere varır. Bu çoktan yaygısını topladı dedi. Biz etrafında konuşuyoruz. Yani hani yaygı seviyorsun ya sofranın altına. Yaygısını topladı, kapattı, hesabı gitti. Yani biz etrafında dolanıyoruz masanın, sofranın. Cüneydi Bağdadi bunu diyorsa Seyyid-i Taife, Allah dostlarının efendisi. Biz ne diyelim yani şimdi? Onun için biz huşuğun hiç olmazsa lafzını yapıyoruz. Onlar bir namaza giriyor çıkıyor, bir saat iki saat namaz kılıyor, üç saat dört saat namaz kılıyor ve bu namazda allah Teala'dan başka hiçbir şeyi bir kere bile düşünmüyor. Bizim bahsettiğimiz huşuğ ne şimdi? Acaba dört dekatlık namazda veya bir teravide, yirmi, veya hatimle teravih kılıyorsun yani şey, at 50 dakika sürdü. Ya bu namazın içinde veya Mekke'de Medine'de iki saat sürüyor. Bu namazın içinde bir kere Allah'ı hatırlayabilir misin acaba? O bir kereyi tut denk getirirsen sen de bir haz huşu var yani zerre kadar. Çoğumuzun namazında 5 saat namaz kılacak bir kere Allah hatırlanmıyor ya. Bu gitti ya. Onun için bak her kim Allah'tan dünyadan ayrılırken bir kere sırf Allah'a ihlas yaptığı amelde sadece onun rızasını talep edecek. Niyeti güzel olacak kalbi safi olacak. Görmüşler, beğenmişler, beğenmemişler, ne demişler, dememişler hiç itibarında olmayacak. Birinci İhlas. Daha hadis-i şerifler var, bayağı izah edecek bunu. Ve qame's salate. İman. Yani buradaki ihlas namazdan da evvel geldiği için burada yaptığın işi Allah için yapma bilinci yani iman ve itikat. Güzel niyet. Çünkü Allah zaten niyet ettim diyorsun, kılıyorsun. Ama millet beğeni, görünce beğenirse de hoşuna gidiyor. Yani. Veyahut milletin gördüğü yerde ağır kılıyorsun, evde patküt kılıyorsun mesela bunlar. İhlasa münafi şeyler, ters şeyler. kendine hesaba çek. Namazı da hakkıyla kılarsa, beş vakit namazı hakkıyla kılarsa, hakkıyla kılarsa ilmahal girdi da devreye. Abdest girdi, taharet girdi, gusül girdi. Nasıl hakkıyla kılacak abdesti hakkıyla almadan? Ön şartları var, hadesten taaret, necazetten taaret, setrauret, istikbal-i vakit, niyet, içindeki şartları var, kıyam, kıraat, rükur, suçut, bunların hepsini yapacak. E sonra kalbini de Allah'a bağlayacak. Namazların içinde huşu edenler buyurdu ya, her mümin felah bulmaz. Namazı da hakkıyla kılarsa, veat zekat zekâte, verilecek malı varsa, nisaba malik ise, sene üzerinden geçmiş ise vesaire, yani zekata tabi ise, bu da yine ilmâhale girdi. Çünkü güzel zekada tabi mi? Hangi malın tabi? Nisabın arasında girenler tabi mi? İşte bir senenin geçmesini nasıl hesap edeceksin? Bunlar hepsi şu daha ne gün zengin olduğundan haberin yok. Nasıl bir seneyi takip edeceksin? Ben kendimi zengin buldum. Veya 83 81 gram 83 gram altınım var mı? E var veya o, o kadar param var mı? var borcun haricinde. Evet tamam. Veya alacağın da kesin alacaksa ona tabi. E sen bunu ne zamandır var bu sende? Bilmiyor. Ev zaman işte başını bulamıyoruz ki seneyi döndürelim yani. Dolayısıyla öyle zamanlarda işte ihtiyatan çoğu insanlar bilmiyor bu işi. Sonradan da dönüş yapıyor, bu yapamıyor. Biz onlara diyoruz ki yani hocu efendiler diyorlar ki sen bir sene fazla verirsen çünkü o bir sene ne olur arada senelerin dolaşımından 33 senede bir sene kayıp tehlikesi var. O kayıp tehlikesini mesela 33 seneye kadar e, 33 seneye kadar geriyi telafi eder hani. Çünkü o on gün oynadığı meselesi şöyle böyle, bir sene fazla ver gibi. Bazı şeyler söylüyorlar çözümler, daha şey sen, iki senelik fazla ver. Sadaka vereceğine, şimdi sadaka veriyorsun, hayır yapıyorsun, sadaka veriyorsun. Sadaka vereceğine, sen onu yine zekattan eksiğimi olmuşsa, hesaptan yanlışım olmuşsa, zekata say. Ha, ama nedir, camiye zekat olmaz. Efendim, medreseye zekat olmaz, binaya olmaz, devir yapılırsa ayrı dava ama e, o zaman, yani fakirin eline verdiğin, yiyeceğine verdiğin gibi zekata geçecek şeyleri sadaka da olsa zekatından fazla gibi de gözükse, geçmişte hesap karışıklığı olabilir diye, sen yine zekata sakin. Yine zekatında e, e, e, e, eksiğin yoksa, borcu yoksa, yine o sadakadır zaten. Ama ya zekatta borcun çıkarsa? Ha nafilelerden tamamlanır ahirette falan ama Bayağı bir heyecan yaşarsın, kalbin küt küt atar yani, zekatta açık çıkmış falan, sen, bu çok büyük bir mesele. <gülüyor> Böyle tapuda senin evi başkasına satmışlar, haberin yoka benzemez yani. Küt kalp krizinden gidiyor insanları, aa nasıl satmışlar ya, yıkıldı oraya, tapu dairesinde niye? Gelmiş evini satma, demişler ki senin ev senin üzerine değil, aa falan. Çok heyecanlandın değil mi? Mal gitmiş yani bina mesela. E bu ona benzemiyor yani. Cehennem görünüyor oradan, ateş, ateş görünüyor oradan. Onun için zekatta, farzda, zekat farz, namaz farz, ömürde bir kere hac farz, tabii şartlarını yerine getirenler, şartlarını haiz olanlara. O zaman hesabını çok kılı kırk yararcasına yapacaksın. Namazı hakkıyla kılar. Şimdi evvela ihlas, bütün imanını Allah'a Allah öyle inanmış ki, niyetlendi de öyle düzgün yapmış ki, Allah için olacak. Amelleri ibadetler. Başkasını hiç düşünmeden yapıyor. İkinci namazı hakkıyla kılıyor. üçüncü zekatını tabi bu malikse zekata vermeye veriyor. Bu adam dünyadan ayrılıyor. Yani son nefesini veriyor. Nasıl ayrılır diyor? Farak vallahu anhu Ayrılır ama nasıl ayrılır? Rabbi Allah kendisinden razı olduğu halde ayrılır. En büyük mesel rıbadır ve rıvan minallah ekber. Allah'ın en ufak rızası cennetten de büyüktür, içindekilerden de büyüktür. En ufak rızası. Bu adam var rızasını helal etmiştir ve bahşetmiştir. E, razı olduğu adam daha cehenneme girme tehlikesi var mı? O zaman bu şartları yerine getirmeye gayret edilecek ama lafla da olacak işler değil. Bu hadis-i şerifi İbn-i Macer'e ediyor. Tahric yani. ediyor yani, Ravi Hazret-i Hakim rivat ediyor. Bukhari Müslüm'ün şartlarına haizdir diyor. Çok önemli bir hadis-i şerif, dua etti bize. iklasın önemi hakkında. Namazdan bile önce ne getirdi? İhlas. E çünkü sen niyetini Allah rızası için düzgün yapmadan namaz kılsan reddediliyor. Zekat versen gösteriş için reddediliyor. ha borcun düşer mi? Meselesine gelince. Yani kabul olmaz riya ile olan. Ha borcun yani işte farz Dört dekat yatsı yıkılıyorsun Borcun düşebilir Ama kabul olunmaz Kabul olunsaydı ne olacaktı Çok sevaplar ve mükafatların vardı ilaveten. Şimdi ne oldu Başa baş gelirse ne hale Yani canlı cehennemden zor kurtarırsın Zekatta gösteriş girdi e, Borcun çıktı 10 bin liraydı 10 bin lira çıktı senden Hani borcun düştü Ama yanda ne kadar Sevaplar mükafatlar Muzafat var yani fakat bu katma değerleri kaybettin. Onun için ihlas en başta gelir. Ve'an Ebi Firas'in esleme Eslem kabilesinden bir zat. Künyesi Ebu Firas. Bu zat anlatıyor. Kale söylüyor. Radıyallahu teâlâ an. Bu zat sahabidir. İsmi Rabia, İbn-i Eslemî. Radıyallahu yani Rabi'a diye sahabeden isim var. Rabi'a değil Rabi'a, kadın. Rabi'a Ama bizim millet Rabi'a'ya Rabi'a der tabi ayrı işte onda karışabilirsiniz. Ama sahabe isimlerinden e, bazılarını öğrenin. Künyesi Ebu Firaz. Eslem kabilesi. Eslem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği bir kabiledir sahabeden. Eslem de güzel isim tabii ki. Eslem salemeullah. Allah selamet versin Eslem'e buyurdu. E ee, na bir adam seslendi. Fakale yani bir meclisteydik veya yoldaydık. Bir adam yani o da beden oluyor çünkü neden? O adamın ismini söylemiyoruz. zat ama efendim sallallahu aleyhi ve soru sorduğuna göre. Fakal ya Resulullah mel imanu. Deminde dedim ya namazdan da önce ihlası söylediğine göre iman manasında olduğundan namazdan önce geliyor. Dedi ey Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem iman nedir? İman inanmak bir böyle yazıyor. Kalbi bir şeye bağlamak. Yani ona karar kılıp bu böyledir diye kanaat getirtmek Türkçesi. Kâle buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. El ihlasu ihlastır. İman neymiş? İhlasdır. Ne demek ihlas? E iman Allah'a inanmak. Allah'a inanmak ne demek? Ortağı olmadığına, bir olduğuna, noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna, ondan başka kimsenin bir fayda yaratamayacağına. Ondan başka kimsenin bir zarar E iman da. Sen desen Allah'tan başka biri bir şey yaratır, kafir oldun. Desen ki şu adam Allah'ın dışında bana bir zarar verebilir. da Allah'ın izni olmasa da bu adam bana, bana zarar verebilir desen, kafir oldu. Ve yemseki Allah bir zurnin, falak yashifalehuillahu. Allah bir zarar dokundurmak istese, ondan başka kimse açamaz o hastalığı, belayı kaldıramaz. Ve yürüdüğe bir hayirin. Allah bir Hayır dilese <gülüyor> Lütfunu kimse reddedemez. Dünya bir araya gelse sana gönderdiği iyiliği senden geri çeviremez. O zaman bu ayetleri inkâr etmiş oldun. Desen ki bu adam Allah'tan habersiz bu adam bana bir bela getirebilir. Haşa oldun kafir. Onun iman nedir? Sordular. İhlastır. Ne demek ihlastır? Yani allah Teala öyle inanacaksın ki ortağı olmadığı ne demek yani? Ondan başka yaratan olmadığı ne demek? E sırf ona bağlanmayı gerektiriyor. Çünkü kar sade ondan geliyorsa, zarar sade ondan geliyorsa, o yaratmadan hiçbir şey olmuyorsa, yaprak kıpırdamıyorsa, e sen e, kime bağlanman lazım? Kimden umutlanman lazım? Kimden korkman lazım? Kimi sayman lazım? Kimi dinlemen lazım? E güç sahibini, kuvvet sahibini. Normalde dünyada şu anda işler öyle işliyor. Rızık sahibini, para kimden gelirse, maaş kimden gelirse onu dinliyor memuru ne itaat ediyor mesela. Ama yaratan kim? allah Teala. O yaratmasa göndermese seni iş, işten attırırsa atarlar. Bir kuruş da vermezler. E sen Allah'a bu şekilde iman etmez. iklastır. İman nedir? Allah'a inanmak. Ya ne demek Allah'a inanmak? Allah'ın bu sıfatlarına inanmak. E sen Allah'ın bu sıfatlarını bilmediğin zaman Allah'a inanmış olmuyorsun ki. Allah'ın bu sıfatlarıyla e, inanıyorsan bütün dünya insücün toplansa. Sana fayda veremezler. Ya gula, inel, evvelin ve lahirin işte öncekiler, sonrakiler. İbn Abbas Hazretleri söyledi başka hadislerde. Hepsi toplansa. Leviste maru, alayin fawuk bir <gülüyor> şey. Sana bir şeyle, en ufak bir şeyle fayda vermek istiyorlar sana. Bunun için bir araya geldi. Bütün alemler toplan. Lenyen fawuk bir <gülüyor> şey. <gülüyor> sana asla zerre kadar fayda veremezler. İlla bişeyin kat ke tebeullah. Ancak verirlerse Allah onu sana zaten önceden yazmıştır ve yaratmıştır. O zaman ne oldu? Herkesin her şeyin arkasında Mevla var. Ve el ibad kullum bütün kullar insun ve cinne'um insanları cinleri evvelum ve ahurum öncekileri sonrakileri işte mavle'i işte mavle'i bir araya gelseler alayadır ruk'e hiçbir şey ...sana şeycik zarar verecekler yani, zerre kadar olsa, şuradan bir şey kopartacak mısın? ruke bir şey. Sana zerre miktarı ile bile zarar veremezler. İlla bir şey, katkete اللّٰهُ عَلَيْك Ancak bir zarar verirlerse, onu Allah sana yazmıştır. O kan senden çıkacaksa, sivrisine sokup da, o kan senden çıkacaksa, onu ezelde yazmıştır. Ve bilmiştir, ve yaratmıştır. Çünkü sinek de ondan kuvvet almadan ısıramaz. E şimdi Allah'a iman, iman nedir? İhlas'tır. Ne demek ihlas? E Allah'ın bu sıfatlarına inanmasan kafir olursun. E bu sıfatlarına inandığın zaman, bildiğin zaman bu neyi gerektirir? Sadece O'nu sevmeni, Amelini sırf O'na tahs etmeni, Sadece O'ndan istemeni, Sadece O'na yalvarmanın. E bu zaman ne oldu? İmanla ihlas müterhadif oldu, eşit manada oldu. Güzel anlamak lazım. Ve ne akar. Başka bir rivayet geliyor. قَالَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعْلَى وَسَلْلِهُ buyurdu ki kainatın efendisi سَلُونِيًا مَا bazı kere böyle yapardı, nadir yapardı ne dilerseniz benden sorun bir kere minbere çıkmıştı سَلُونِي مَا Bana benden ne istiyorsanız bana sorun çünkü ben bugünden kıyamet gününe kadar ne olacak ne bitecekse gizli kapalı ne varsa bu makamımda durduğum sürece yani demek istiyor ki şuradan aşağı insem demiyorum bak. Şu anda bana vahiy geliyor Mevla'dan. Şu anda irtibatı kurmuşum. Ben bu makamımda durduğum sürece ne sorarsanız sorun. Çok önemli bir gündü o gün. Çok sorular soruldu yani. Çok cevaplar var hadis-i şeriflerde. Gözler doldu, yaşlandığı, Kalpler korktu, titredi. Ama ne sorarsanız sorun işte orada denk gelmemesi. Yani gelenler sordular işte. Birisi de kalktı işte, babam kimdir diye sordu. Halbuki herkes onun babasını, başka bir adam biliyorlar. Ebu bu ne bu Hüzeyafet buyurdu. Mahcup oldu, rezil oldu. Bütün sahabede de başını eğdi. Ya. Bazı kere, on sonra gider anne, annesine, sen beni kandırdın, benim babam o değilmiş buymuş falan. Bayağı bir e, baskı neticesinde anası doğruyu dedi mesela başka bir yerde de böyle oldu. Anası doğruyu dedi. Nereden kaptığını çocuğu. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geliyor. Yaratan Allahu Teala bildiriyor ona kimin babası kim bilmez mi Allah Teala? Yani. O zaman işte ayeti kerime geldi. Ya evledine iman etmiş kullar. La teselû an eşya'in tubdelakum Her şeyi sormayın. Bazı şeyleri sorarsanız onları size ben açıklarım. E, açıklanırsa da sizi üzer. Ve tesaelu al Ama vahi kesilmeden Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem aranızdayken ne sorarsanız açıklanır. Babanız da meydana çıkar. Afvallahu ne. Allahu gafurun halim. Yani Allah çok şeyden vazgeçmiştir. Cahiliyet döneminde olup bitenleri affetmiştir. Veya adam evvelce müşrik idi. Allah Teala ondan mesul etmemiştir. Kaç karıştırmayın. Geri karıştırmayın. Ben çok bağışlarım, çok acele devküm hüküm vermem. Peşin ceza vermem, mühlet veririm. O arada sen bak Müslüman oldun, kurtuldun. geri sildim. قَصْسَهَلَا قَوْمٌ مِنْ Sizden önceki ümmetlerden de bazıları çok soru sordular. تُمَّا اُصْبَحُوا بِعَا كَافِر۪ينَ Sonra peygamberleri cevap verdi. Onlar da o cevap karşısında aciz kaldı. İnkar ettiler. Yalan konuşuyorsun dediler. Bu sefer kafir oldular. İşte çok soru sormanın çok tehlikeleri var. Her şeyi karıştırmanın. Zaten ayetler, hadisler, fıkıhlar, akayetler, tasavvuflar, ilimler, kitaplarda yani alimler beyan ettiler. Bunlar yetiyor sana. Dünya ve ahiretini kurtarırsın. Yani özel şeyler böyle karıştırmanın da çok manası yok. Bazı insanlar da aşırı sualcidir. Sonra da sıkıntıya giriyorlar yani. Detayına kadar giriyor. Ondan sonra yapamıyor. Aldığı cevapla amel edemiyor. Edemeyince de helak oluyor çok söz vermemek lazım. Yemin etmemek lazım. Çok sormamak lazım. Salebe nasıl Allah bana leynet anenin fazlı fazlü kereminden mal mülk verirse beni zengin ederse. Lene sadaka anne çok sadaka vereceğim falan falan. Ondan sonra bir bir dua aldı, Bir koyun, iki koyun, üç koyun. Aıllara sığmadı, Medine'ye sığmadı, artık dağlar. Hadi zekat tahsilatlarını gönderdi. Baktık hesap çoka çıkıyor. Ya dedi bu ne yapıyor dedi, haraç mı topluyor bizden dedi. Zekatı haraç dedi. Ya veyha sâlebe, ey gidi sâlebe. Yazık oldu ona buyurdu. Sallallâhu teala sef. Yani, çok soru sormak, çok yemin etmek, çok söz vermek, mesuliyet altına girmek gerekmez yani. Gerekmez. Sana lazım olanı beyan ettiler zaten. Bunun dışında özel konulara karıştırmanın da çok manası yok. Ama bazı kere buyururdu ki ne dilerseniz sorun benden. Fena <feyi> da ya Bak bu lüzumlu bir şey sormuş. Bir adam seslendi. Dedi ey Allah'ın Rasûlü. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mel-İslamu. İslam nedir? Şimdi demin iman soruldu. Ne cevap verdi? İhlastır. Şimdi İslam soruldu. Kale buyurdu. E yani lügat manasında fark var. Ama muhtevada fark yok. İman, inanmak. İslam teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmek anlamına gelir. Dolayısıyla eş manaya taşırlar. Şu manada, hani imanın şartları altıdır, inanmak bakımından. İslam'ın şartları beştir diyoruz. İslam'ın şartları 5'tir amel etmek bakımından. Yoksa İslam şartlarına inanmak da imandır. E imanda da ne vardır? İslam şartlarına inanmak vardır. O zaman ne oldu? Yani şunu diyebiliriz, her Müslümana mümin deniyor. Her mü'mine de Müslüman deniyor. E bu ne anlama geliyor? Mü'minse müslümdir, müslümse mü'mindir. Mana bir yerde birleşiyor demektir. Ama lügatına bakarsan, tarifine bakarsan altı şart, beş şart farklı gibi gözüküyor. İslam nedir? Bazı hadis-i şeriflerde orucu da katıyor, e, haccı da katıyor. Büniyel İslamu ala kamset. Bu en meşhur hadistir. İslam beş temel üzerine kuruldu. İşte İslam şartı beştir buradan çıkıyor. Şahadet-i la ilahe illallah ve enne rasulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahitlik etmek. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedin abdû ve e peki, iman inanmaktı zaten. Cık, i̇man, inanmak. İslam'da kelime-i şehadet getirmenin manası ne? Dilden söylemek. İslam'ın şartı. İman, inanmak. E adam dilsiz olsa Müslüman olamayacak mı? Mümin olamayacak mı? Olur. Neden? İmanı var ya. Ama dilin çalışıyor mu? Bülbül gibi konuşuyor mu? Konuşuyor. Peki sen müminim diyor musun? Diyorum. E kelime-i şehadet okuyor musun? Okumuyor. Burada ne oldu? İslam'ın bir şartı kayboldu. Bu imana da taluk eder. Bazı ehl-i sünnetin bazı alimlerine göre, müştehitlerine göre yani dille ikrar şart değil iman için. Yollar ama Efendim, e, ekseri alimler dille ikrar, kalb tasdik. İkrarun billi sen ve tasdikun bil Kalp de doğrulayacak, inanacak ama dilde o kalbin doğruladığı şeyi telaffuz edecek. Bu var. Ashafi mezhebinde yani eşaride de amelun bil erkan yani namaz, oruç falan da ameli de sokuyor iman mefhumuna. Maturidi e, mezhebimiz bizim. Ehl-i Sünnet'in maturidî koluyuz, de amel bir sokmuyor. Yani namaz kılmasa inkâr etmediği sürece kâfir olmaz. Tembelliğinden terk etse fasık olur, en büyük günahkar olur, kâfir diyemeyiz. Çünkü amel imanın cüz'ü değil. Dolayısıyla burada iki şey, namaz ve zekât söyledi. O hadis ne buradaydı? Beş temel üzerine kurulmuş binası İslam'ın. Birisi kelime-i o ne demek yani? İmanın farkı, söylemeyi söylüyor. İman Kalpte, beyinde, akılda, inanmak. Bu dilinden söylemek İslami şartı. Bunu da bilet anlamıyor. Ya kelime-i şehadet getirdiği iman işte o niye orada altı şarttan birinden ne farkı var? Ya, bu dilden söylemek, bu ayrı bir şey. Sonra ve ı Sala namaz hakkıyla kılmak. Beş vakit farzı söylüyor. Çünkü İslam'ın şartı olarak. Sünnetler, nafileler İslam'ın şartı değil. Farz ve vacip İslam şartları. Farz yani. Vacip zaten amelde farz demektir. İtikatta fark eder. Ve itihac zekati, zekat vermek. 40 işte kırkta bir. Böyle haccı. Ömürde bir kere şartlara haccı olanı. Hac. Ve savmi Ramadan. Ramazan. Ramazan-ı Şerif oruç tutmak. Ne oldu? Orada beşi çıktı. Bu antişerifte de özellikle namaz ve zekatı söyledi. Çünkü biri candan, biri maldan zaten zekatını veren açtan geri zaten durmaz cimrilik yapmaz atça gider. Namazını kılan zaten oruç tutar. Yani oruç tutanlar namaz kılmayanlardan çok oruç tutanlar var. Ama namaz kılıp da oruç tutmayan hiç yok. Onun için namaz denmesi, orucu içine zımnen alabilir. Zekat da hac mali ibadettir bir cihetiyle. Yani burada iki şartı zikretti. Kalefem el imanü billahi bu başka rivayet dedim ya şimdi, burada başka manaya geliyor Allah'a inanmak ne demek yani? Amen tübillahi, ben Allah'a iman ettim, inandım. Ne demek inandım? Kâle buyru sallallâhu Teala aleyhi ve sellem el-ihlâsulillâhi Deminki ve hadis-i şerifte verdiğim mana Allah'a karşı halis olmak, kalbin şeriklerden, ortaklardan arınmış olması, ve yaptığın ibadetleri Allah için Celle Celaluhu halis kılmak. Halis. Ne demek halis? Katışıksız. Mesela bembeyaz süt, bir damla kan düşse murdar oldu. Bir damla efendim, gübre düşse, hayvanın pisliğinden düşse içine koya murdar oldu. Bak ne oldu? Bir kova sütü, damlası necis etti, pis etti. Onun için, İhlas ne demek? Şeytan kan gibi damarlarda geziyor hadis-i mecra'de? Kan damarların içinde gezer cinler, şeytanlar. Bu hadis-i şerif. Peki nefis, pislik. Gübre gibi bir şey, leş. Ne oldu? Min beyni ferzime demin. Ben size gübreyle kan arasında ne çıkarıyorum? Lebenen, halisan. Karışıksız ve katışıksız süt çıkarıyorum. Inekten, koyundan, mandadan Sütü aldığın zaman onun geliş yolları, midede üç bölüm var. Bir bölümü işkembe yani pislik bölümü. Bir bölümünde kan var. Arada da süt oluşuyor. Bu süte ne kan karışıyor ne pislik karışıyor. Halisan o demek. Anla işte. Bir damla karışsaydı bir kova sütü sen içmezdin hiçbir tane. Bir bardak bile. Mevla'da ne buyuruyor? Ben size gübreyle kan arasından Halis ve karışıksız. Nasıl süt çıkarıyorum? Siz de bana nefisle şeytan arasından bir namaz çıkarın, bir oruç çıkarın, bir zikir yapın ki ne nefis karışabilsin, gösteriş desinler, ne şeytan, efendim yine vesvese, vaham, kibir, gurur, ucu bir sokamasın oraya. İhlas işte. Nedir Allah'a iman ya Resulallah? Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah için ihlastır. Yani yaptığın işi sırf onun için yapabilmek. Galefemel yakinu. O zaman buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yakın nedir? Sorduğu şey. O zat. Ne güzel sorular sormuşlar da bize de yol açmışlar. Yakın nedir? Yakin yani ve, ve bilahiratum yuqunun. Kur'an-ı Kerim'de elif de hemen ilk başta buluyoruz bunu Bakara suresinin. ilk sayfasının sonunda. Benim dostlarım, ahirete yakinen inanırlar, ikan sahibidirler, ikan yakın sahibi, yakın şüphesiz inanç. Yani ne demek? Gözle görür gibi, hatta gözle görmekten de öte. Çünkü gözle gördüğünde bile, acaba sis mi var, duman mı var, hayal mi, rüya mı, evham mı, bana mı öyle görür, halüsinasyon bilmem ne. Ama cennetin varlığı, cehennemin varlığı, ahiretin varlığı, İnananlar nezdinde yakınidir, zerre kadar şüphe kaldırmaz götürmez. Ha bu duvarın burada olduğu acaba? Belki duvar yok, ben görüyorum ha bu direği. Belki burada kütüphane yok, ben... acaba yani. Ama cennet ve ahiret hakkında acaba yok. Şüphesiz inanırlar. Tabii bu makam meselesi, biz de şüphesiz inanıyoruz. Zaten şüphe ediyorum diyenin imanı olmaz. Ama o şüphe etmiyorum dediğine göre vaziyeti nasıldır? Dünyanın yarın var olup olmayacağı, yarına çıkıp çıkamayacağımız meşkük, şüpheli ama yatırım elli sene sonraya. Ahirete çıkacağımız ve gideceğimiz yemin etsek başımız ağrımaz, bir dakika sonraya yemin edemiyoruz. Mutlaka vallahi billahi ahirete gideceğiz, öleceğiz ve dirileceğiz ve karşılıklarımızı göreceğiz. Ben buna yemin ediyorum bak, başım ağrımıyor. Mutlaka öleceğiz ve dirileceğiz. Ha, ne hal üzere öleceğim, dirileceğim ona yemin edemem tabii. Ama mutlaka öleceğim, dirileceğim. E buna yakınen inanıyoruz. E bir an sonra da ölebiliriz. Ona da yemin edemiyoruz ölmem diye, yaşarım diye. Ama yine de ahiret işlerini haç 20 sene sonra hesap, torunum olunca sakal bırakırım falan. Ööö, ee, da, sohbetlere başlarım. Daha şimdi namazı kılamıyorum işte hoca efendim, memurum işte emekli olunca kılarım. Hesaplara bak. Çoğu da emekli olmadan ölüyor. Yakınen inanırlar. E, şüphesiz inanmak. E tabii ki Müslümanım diyen herkes şüphesiz inanır. İnanmak zorunda zaten. Biri ağzından dese ki ahiret var mı? Ya şüpheleniyorum. O kafir oluyor. A e, kalbe gelen vesvese haric bir şey. Ama dilinden nasıl şüpheleniyorum dersin. Herkes diyor ki la raybe fih. Şüphe yok. Kur'an'da la raybe fih. Şüphe yok. Ahirette şüphe yok. inneke câmi'un Nas rabbena ey rabbimiz inneke câmi'un Nas sen bütün insanları toplayacaksın. liyevmin öyle bir mahşer günde kıyamette ki la raybe onda şüphe yok. Şüphe yok ama sen şüpheli olan dünyaya nasıl dört elle sarılıyorsun, şüphesiz olan ahiretten ne kadar uzak durup her işi erteliyorsun, erteliyorsun. O zaman yakın sende var mıdır? İman olabilir, yakın olmayabilir. Çünkü Müslümansın sana gavur diyemeyiz, ama yaptığın hareketler ve Üzerindeki alametler neyi gösteriyor? Senin görür gibi bir imanın yok. لَفْكُشِ فَالْغَطَاءَ مَزْدَتْتُ يَقِينَتْ Hz. Ali Efendimiz'e buyuruyor Gözümden perde ahiretten kalksa Şimdi cenneti cehennemi gözümle görsem içine girsem مَزْدَتْتُ <gülüyor> يَقِينَتْ Benim şüphesiz inancım zerre kadar artmaz. Bizim artmaz mı? Bizim biz zelzele olsa Evliya oluyoruz az daha, her şeyi unutuyoruz bir Allah kalıyor. Bir sallansak şimdi her şey gitti bir Allah kaldı. Ya Rabbi Ya Rabbi! Neden? O anda yakın geldi biraz. İşte zel kadar sürerse. Durdu. Bizimki doğru dışarı çıktı. Oh bana karada ölüm yok. Üstüm açıldı. Yine rahatladı bizimki. Halbuki düşünemiyor. Bir alttan oyarsa gittiği dibine. Denizde de batırırım diyor. Karada da batırırım diyor. Yani sen denizde batırırım da karada batıramaz mı? Karun'u karada batır. Fakat sen ne bir Bidari'yle al. Onu da bütün mağazalarında dibine batırdık diyor dünyanın. E o zaman yakîn cenneti diye yani görsen artmayacak derecede güçlü inanmak. Bizde bu yok ama peki ben birinde gram birinde zerre böyle ufak tefek bir şeyler kırıntı. Rabbim yakînimizi ziyade eylesin ki ölmeden evvel tam yakînine sahip olalım. Yakın nedir? Kale buyurdu ki Et tasdiku tasdiktir. Tasdik ne demek? Doğrulamak. Neyi doğrulamak? Ahiret var, cennet var, cehennem var, hesap var, sırat var, mizam var, havzu kevser var, hepsi. Bunu doğrulamak. Herkes doğruluyor. Çünkü doğrulamasa mümin olamıyor. Müslüman olamıyor. Peki bunları tasdik ediyorsun ama yakın olması için ne anlamı var? Yakın olması için sen şimdi sıratın üstünde olsan nasıl paniklersin, nasıl Efendim, kurtulmak için gayret edersin. E şimdi dünyada sıratı geçiyorsun. Burada geçen, orada geçiyor. Namaz kılmayan sırat nasıl geçecek? Farzları yapmayan sırat nasıl geçecek? Haramları bırakmayan sırat nasıl geçecek? O zaman imtihan dünyada, köprü burada kurulmuş, her şey burada kurulmuş. Mizan burada. Ne konacak senin yarın ahirette mizanını? Ne konacak? Ne ekersen? Efendim onu biçersin. Ne doğrarsan tabağına, o gelir kaşığına demişler. E sen şimdi burada namaz yok, oruç yok, haç yok, mizana gelip adamın başkasını mı alıp koyacaklar. Leha ma ve aleha mektesebet. Kazandığı hayırlar lehine mizanda ve aleya kazandığı şerler, günahlar aleyhine mizanda. Sağ kefesi var, sol kefesi var. E buna inandın tasdik. Tasdik ama yakın ne demek? Nasıl bir tasdik? İşte Sahabe-i Keram'a soruyordu ya sallallahu aleyhi ve sellem Keyifli sabahtı ya Harise. Ey Harise nasıl sabahladın? Sabahladım müminen <gülüyor> billah Allah'a inanarak sabahladım. Onu ben de derim. Ama hakka, yakini gerçek manada dedi o sahabi. ben diyemem. Çünkü o zaman ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? İnnelikulli <gülüyor> şeyin delilen. Yani her şeyin bir ispatı var. Fema fama hakikati Senin imanının hak olduğunun hakikati neyle nereden belli? O da anlattı. Sanki cehennemi görüyorum. Orada bağırıyorlar, yanıyorlar. Köpek gibi avlıyorlar. Cenneti görüyorum. Efendim cennetin nimetleri görüyorum. Rabbimin arşı açılmış görüyor gibiyim yani. Dünyanın taşıyla altını bana bir geliyor. Ha bir kilo altın, ha bir kilo tuğla. Benim şey hiç fark etmiyor. Bizim için çok fark ediyor yani. Çok fark ediyor yani tuğlayı. Kim bakar? Her yerde var yani bir altın için. Millet birbirini öldürüyor şu kadar bilezik için. E şimdi nasıl oluyor? Bu da Müslümanım diyor. Dünyanın altını lan taşı bir geliyor bana. E ben dünyadan kalbim çok soğudu. Rabbime kavuşmak istiyorum. Ha hesap defelicem. Ey harise, halin düzgündür, isabetlisin bu halini bozma. Tastik bu, doğrulamak. Ben de doğruluyorum ama ben de sattık bir müminim ama maalesef bana dünyanın taşı ile altını bir gelmiyor. Ben cehennem elinin yandığını görü gibi bir halde değilim. Öyle olsam çok daha takva sahibi olmam gerekir. Uykularımın kaçması gerekir. Gece namazlarının kaçmaması gerekir. Ya bunlar bende yoksa o zaman ne oldu? Tasdik yakın olmadı yani. Her yakın tasdiki içerir ama her tasdikte yakın olmaz. Doğru dersin ama görür gibi iman edemezsin. Ben Muhacib bin Cabir'in radıyallahu taala anhu أنه قال حين بعثيل yemeni Hazreti Muazı biliyorsunuz genç yaşta Yemen'e elçi gönderdi. Rasul gönderdi. Ee, yani orada vali diyelim şimdiki tabirle. O zaman da vali tabiri var. Yani şeriatı öğretecek, Kur'an öğretecek, din öğretecek, kadılık yapacak, hem Kur'an öğretecek, hem mahkemelerde hüküm verecek. Yani insanların davalılar gelecek. Ona her işi yapar. Çok alim idi. Helal ile haramı en iyi bileniz. Ve alem bil halal ve haram. Muaz bin Cebel Cemrici hadisi olacak. Helal haram işlerini en iyi bilen Muaz bin Cebeldir. Genç yaşta da veba salgından şehit oldu yani. Biz ziyaret ettik Ürdün'de. Evet. Yemen'e gönderirken sallallahu aleyhi ve sellem. Ona dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Belki de sen bir daha beni göremeyeceksin ya Muaz. Lale bir ve mescid. Mezarıma gelirsin, ziyaretimi yaparsın. Mescidime uğrarsın dedi. Çok ağladı Hazreti Muaz. Mescidime uğrarsın, kabrime uğrarsın. İşte vahhabiler burada çürüyor yine. Çünkü neden onlar diyorlar ki mescide niyet gidilir, kabre niyet gidilmez. Mescitte fazilet var, namaz bin kattır, gidilir. İbn-i öyle diyor, kafasız İbn-i Ama Resulullah s.a.v. ona ne buyurdu? Ola ki sen beni göremezsin, kabrime gelirsin, mescidime gelirsin. Hangisini öyle söyledi şu anda önce söylediği şey hatırlamıyorum. Ama oradan bizim alimlerimiz hadis sahiptir. Delil alıyorlar ki, bak kabrimi ziyaret edersin'e de, kabrime uğrarsın da başlıca söylüyor. Zaten mescidde, kabir de var demiyor yani. Kabrime uğrarsın, mescidime uğrarsın. Evet, Muaz bin Cemeli Hazretleri'ni gönderirken Hz. Muaz dedik, Ya Rasûlallah evsini! Dedi, Ya Rasûlallah bana bir vasiyet yap, nasihat yap, ben gidiyorum. Ne ilimlerle gittim bu arada, Yemen'e çok hizmet ettim. Hz. Muaz'ın camisinin yeri hala durur, mescit yani Yemen'de. Sana adamı zanneterim. اَخْلِصْ د۪ينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَل۪يلِ Ya Muaz Ben bunu çok çocukken ezberlemiştim yani. onu on yaşlarımda ezberledik derim zaten Ey Muaz اَخْلِصْ Dinini halis kıl Yani ibadetini sırf Allah için yap Hiç karıştırma görmüş beğenmiş desin dememiş Eğer ihlaslı amel edersen يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَل۪يلِ Az bir amel sana yeter Ama ihlas yoksa çok amelde seni kurtaramaz. Teheccüdü kıldın, millete hava atmak için. Parayı verdin, sadaka verdin, millete cömert desinler diye. Hatta harbe gittin, şehit oldun, canını verdin, ne pehlivan cesur desinler diye. Canını verdin, para etmedi görüyor musun? Öbür adam Allah rızası bir kuruş verdi, bir ekmek verdi, bir pide verdi, cenneti kazandı. Hittekun ne ara öyle bir şıkkı mi lan? tam hurmanız yoksa bir hurmanın yarısını koparıp da sadaka verseniz cehennemden sakının diyor. Adam yarım hurmayla ateşten canını azat ediyor. Öbürü bütün malını mülüyor, katır, trilyonu veriyor. Hepsi gösteriş. Allah için bir şey yok. Lafa gelince Allah için. Daha bu bapta ihlas için çok hadis-i göreceksiniz. Biraz da korkuyacaksınız. Yani. Ben korktum yani. En ufak bir şey karıştı mı gidiyor bir iş. Dinini Allah için halis kıl. Az amel yeter sana. Kaç dakad tehdit 50 rekat, 100 rekat. Ama sana orada bir kibir, bir gurur, bir ucup ya millet iki bile akılmıyor, millet yatakta hor hor. Yani ben gece vakti kalkmışım böyle. Bir de sabahta anlatırsam falan. Adamın biri dedik, aa yüzün çok solgun ya Hacı abi. Ya sorma ya. Sabah keda namaz kıldım da onun için falan. Cık. E şimdi bu ne oldu? Adamla ortak ettiniz ya. Ne lüzum var? Gece namazı niye e, Kabe'de kılınandan bile eftal? Niye kaç milyondan üstün? E, gece namazı gibi şey görmüyor diye daha. Sen kalktın sabah ilan yapışsın. Afişe asacaksın ya. O zaman ne oldu? Yüz kat kıldın ama amel yeterli gelmez. Ama iki rekat kılsaydın sırf Allah için kimse bilmediği yerde ne olurdu? O sana yeterdi. Bu da çok muazzam bir hadisi şeriftir. Evet şimdi burada kalalım. İnşallah üç hadisi şerif okuduk. Böylece hadis-i şerifleri tek tek okuyacağız. Allahu Teala kurban olduğumu ölmeden evvel mutlaka bir şey ihlas nasip eyle. Muhlisin kullarına ilhak ile. Hatta şeytanın kendilerine yol bulamadığını, Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği muhlasîn. Muhlis ihlasına çalışıyor. Muhlas, Allah tarafından seçilmiş, halis kılınmış. Muhlisîn kullar, şeytanın yol bulamadığı kullar cümlesine ilhak ile. Ya Rabbi alemin. Okuduğumuz, dinlediğimiz hadis-i şerifler hürmetine.